Lev Nikolayevich Tolstoy Öksüz Çocuk Seslendiren Akın Altan Çömlek Alyaşo diye anılmasının sebebi şuydu. Bir gün annesi papazın karısına bir çömlek süt göndermişti. O, süt çömleğini elinden düşürmüş, kırmıştı. Bunun için annesi dövmüş, arkadaşları da ''Çömlek Alyaşo'' diye alay etmeye başlamışlardı. Bundan sonra Alyosha'ya çömlek lakabı takılmıştı. Alyosha zayıf bir çocuktu. Uzun kulaklıydı, kulakları tıpkı birer kanat gibi sallanıyordu. Burnu da oldukça büyüktü. Çocuklar onu kızdırmak için ''Alyosha'nın burnu tıpkı tepede duran köpeğe benziyor'' diyorlardı. Köyde okul vardı. Ama Alyosha'ya hiçbir şey öğretmemişti. Zaten öğrenecek zamanda yoktu. Büyük kardeşi şehirde bir tüccarın yanında çalışıyordu. Alyosha da küçük yaştan beri babasına yardım ediyordu. Henüz altı yaşındayken kız kardeşiyle beraber otlakta koyunlarla inekleri gözetlemeye, biraz daha büyüyünce de hem gündüz hem gece atlara bakmaya başladı. On iki yaşına gelince artık tarlayı sürüyor, araba kullanıyordu. Kuvvetli değildi fakat eli işe yatkındı. Daima neşeliydi. Çocuklar alay etseler de susuyor veya gülüyordu. Eğer babası azarlarsa gene susuyor, dinliyordu. Azarlaması biter bitmez gülümsüyor, yapmakta olduğu işe devam ediyordu. Kardeşini askere aldıkları zaman Alyosha 19 yaşındaydı. Babası Alyosha'yı hemen kardeşinin yerine tüccarın yanına kapıcı olarak verdi. Alyosha'ya kardeşinin eski çizmelerini, babasının şapkasını, elbisesini vererek şehire götürmüşlerdi. Kıyafetine nasıl sevineceğini bilmiyordu. Ama Tüccar, Alyosha'yı gördüğüne pek hoşnut olmamıştı. Tüccar, Alyosha'yı baştan ayağa kadar süzerek, ''Ben de zannettim ki Semyon'un yerine adama benzer birini getireceksin. Halbuki sen bana onun yerine sümüklünün birini getirdin. Hem o ne işe yarar?'' diye söylendi. ''Her işe yarar. Araba koşmasını da bir yere götürmesini de bilir. Yaman iş görür. Görünüşte ufak tefek gibidir. Ama kuvvetli, beceriklidir.'' Eh, bakalım öyleyse görürüz elbet. Her şeyden önemlisi de hiçbir şeye itiraz etmez. Her işi isteyerek yapar. Bırak bakalım, kalsın. Böylece Alioşa tüccarlarda yaşamaya başladı. Tüccarın ailesi çok kalabalık sayılmazdı. Evin hanımı, hanımın ihtiyar annesi, babasıyla beraber çalışan az tahsil görmüş, evli büyük oğlu, tahsilli olan küçük oğlu liseyi bitirerek üniversiteye girmişti ama oradan kovulduğu için şimdi evde oturuyordu, bir de lisede okuyan kız vardı. İlk önceleri Alyoşa kimsenin hoşuna gitmemişti. Çünkü görünüşte pek kaba, elbisesi de çok kötüydü. Üstelik nezaketten de haberi yoktu. Herkese ''Sen'' diyordu. Böyle olmakla beraber herkes kendisine çok çabuk alışı vermişti. Kardeşinden daha iyi çalışıyor, hiçbir şeye itiraz etmiyordu. Her işe gönderiyorlardı. O da her işi çabuk, seve seve yapıyor, hiç dinlenmeden bir işten ötekine geçiyordu. Tıpkı evinde olduğu gibi, burada da bütün işleri ona yüklemişlerdi. Ne kadar çok çalışsa, o kadar da herkes sırtına iş yüklüyordu. Evin hanımı, hanımının annesi, Kızı, oğlu, uşak, aşçı kadın, hepsi onu bir buraya bir oraya koşturuyorlar, şu veya bu işi yaptırıyorlardı. Alyosha'nın etrafında çoğu koş kardeş veya Alyosha bak unutayım deme dedikleri işletiliyordu. Alyosha da durmadan koşuyor, çabalıyor, hiçbir şeyi unutmuyordu. Her şeyi yetiştiriyor, hep gülümsüyordu. Kardeşinin çizmelerini çabucak eskitmişti. Efendisi de parça parça olmuş çizmenin arasından görünen çıplak parmaklarla gezdiği için söylenmiş, pazardan yeni çizmeler alınmasını emretmişti. Çizmeler yenilenmişti. Alyosha yeni çizmelerine pek sevinmişti. Ama ayakları gene eski ayaklardı. Oraya buraya koşmaktan bütün gece ayakları sızlıyordu. O da onlara adeta kızıyordu. Bir de babası para almaya geldiği zaman tüccar, çizmelerin parasını maaşından keser diye de çok korkuyordu. Alişa kışın şafakla kalkıyor, odun kesiyor, avluyu süpürüyor, ineklere ot veriyor, atları suluyor, yemlerini veriyordu. Sonra da sobaları yakıyor, efendilerinin çizmelerini temizliyor, elbiselerini fırçalıyor, semaveri koyuyor, küllerini temizliyordu. Sonra ya uşak çağırıyor, eşya taşıtıyor, yahut da aşçı kadın hamur yoğurtuyor, tencereleri ovduruyordu. Daha sonra alışveriş için şehre gönderiyorlar. Daha sonra da tüccarın kızını getirmek için liseye yolluyorlardı. Sonra hanımın annesi için neft yağı almaya gidiyordu. ''Ah Melun ah! Nerelerde kaldın?'' diyerek de üstelik azarlıyorlardı. ''Ne diye kendiniz gideceksiniz? Alyosha şimdi gider yapar. Alyosha.'' Öyle değil mi? Alyosha da koşuyordu. Kahvaltısını ayakta ediyor, yemeğini de çok seyrek olarak herkesle beraber yiyebiliyordu. Aşçı kadın... Yemeğe herkesle beraber gelmediği için ona çok kızıyor, söyleniyordu. Ama acıdığı için hem öğleyin hem de akşam sıcak yemekler ayırıyordu. Asıl Arife günleriyle bayram günleri çok iş oluyordu. Ama Alyoşa’ da bayramlara çok seviniyordu. Çünkü bayram vahşişi veriyorlardı. Bu para çok değildi. Altmış kapik kadar toplanıyordu ama bu kendi parasıydı. Bu parayı da istediği gibi harcayabiliyordu. Maaşına gelince onu gözüyle görmemişti. Babası gelip maaşı alıyor, Alyosha'ya, ''Ne diye çizmelerini bu kadar çabuk eskitiyorsun?'' diye söyleniyordu. Bahşişlerden iki ruble biriktirdiği zaman, aşçı kadının tavsiyesiyle kırmızı örme bir kazak almıştı. Sırtına giyince sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Alyosha daima az konuşurdu. Söylediği zaman da çabuk, kısa söylerdi. Ona bir şey yapmasını emrettikleri, bunu veya şunu yapabilir misin diye sordukları zaman hiç çekinmeden bunların hepsi olur diyor hemen de yapıyordu. Hiçbir dua bilmezdi. Annesinin kendisine öğrettiği duaları zamanla unutmuştu. Böyle olmakla beraber sabah akşam bilir bilmez dua ediyordu. 2. Böylece Al-Yoşa bir buçuk yıl burada yaşadı. İkinci yılın ortalarında hayatında olağanüstü bir olayla karşılaşmıştı. Bu durum onu hayretlere düşürüp şu gerçeği öğretmişti. İnsanların birbirlerine karşı maddi ihtiyaçtan doğan ilgilen büsbütün farklı bir bağlılığın olduğuydu. Ama bu bağlılık çizmeleri temizlemek, çarşıya gidip bir şey satın almak veya at sürmek gibi şahsi menfaate dayanan bir şey değil de başka bir insana hizmet etmek, onu değişik anlamda sevmek gibi bir şeydi. İşte Alyoşa bu adamın ta kendisiydi. Bunu da aşçı Ustunya'dan öğrenmişti. Ustinyecik öksüzdü, çok gençti. O da tıpkı Alyosha gibi çalışkandı. Alyosha'ya acımaya başlamıştı. Alyosha da ilk defa Ustinye'ye hizmet değil, kendisi lazım olduğunu anladı. Annesi ona acıdığı zaman bunu iyice anlayamıyordu. Bunun böyle olması gerektiğini sanıyordu. Bu tıpkı insanın kendini düşünmesi, acıması gibi bir şeydi. Bu yakın ilginin başka bir sebebi olduğunu anlıyordu. Çünkü Ustinye yabancı olduğu halde ona acıyor, Çömlekte yağlı yapa ayırıyor, yemek yerken sıvanmış ellerini çenesine dayayarak onun yemek yiyişini seyrediyordu. Alyosha da ona bakıyor, Ustinye yüzüne bakıp gülerken o da gülüyordu. Bu Alyosha için o kadar yeni, öyle tuhaftı ki başlangıçta onu korkuttu. Bu duyguların eskisi gibi sürekli çalışmasına engel olacağını anladı. Fakat ne de olsa Ustinye'nin yamadığı pantolonları giydiği zaman çok memnun oluyor, gülümseyerek başını sallıyordu. Sık sık iş yaparken veya yolda giderken Ustinye'yi hatırlıyor, ''Ah Ustinye!'' diyordu. Ustinye ona her şeyde yardım ediyordu. Alyoşa da ona yardım ediyordu. Bütün hayatını, başından geçenleri ona anlatmıştı. Nasıl öksüz kaldığını, teyzesinin onu alıp nasıl şehre hizmetçi verdiğini, tüccarın oğlunun ahmakça tekliflerde bulunduğunu, nasıl ona haddini bildirdiğini uzun uza diye anlatmıştı. O konuşmasını çok seviyor, Alyosha da dinlemekten hoşlanıyordu. Alyoşa şehirlerde birbirleriyle evlenen uşaklarla aşık kadınların pek çok olduğunu işitmişti. Bir kere Ustinye ona, seni ne zaman evlendirecekler diye sormuştu. O da bilmediğini, köyden evlenmek fikrinde olmadığını söylemişti. Ustinye, birini gözüne kestirdin mi yoksa diye sordu. Bana kalsa seni alırdın, varır mıydın? Ah seni gidi çömlek seni! ''Nasıl da kolaylıkla bunu söyleyebiliyorsun?'' diyerek kevgirle arkasına vurdu. ''Neden var mıyayım? 3. Paskalya bayramında babası para almak için şehre gelmişti. Tüccarın karısı, Alyoşa'nın Ustinya ile evlenmek istediğini işitmişti. Buna çok canı sıkılmıştı. Hamile kalırsa çocuğuyla ne işe yarar? Bunu kocasına söylemişti. Alyoşa'nın babası tüccardan para alırken, ''Nasıl oğlumdan memnun musunuz?'' diye sordu. ''Size hiçbir şeye itiraz etmez, iyi huyludur.'' dememiş miydim? İtiraz etmesine yetmiyor ama budalaca şeyler düşünmeye başladı. Bizim aşçı kızla evlenmeye aklına koymuş. Bense evli adamları çalıştıramam. Çünkü işimize uygun değil. Aptal olmasına aptal ama bak ne düşünüyor? Buna değer vermeyin. Bu fikrinden vazgeçmesi için ona emir veririm.'' Mutfağa giderek masaya oturdu. Oğlunu beklemeye başladı. Alyoşa iş peşinde koşuyordu, nefes nefese geldi. Babası, ben seni aklı başında bir adam sanmıştım. Ama bak aklına neler koymuşsun, dedi. Ben aklıma bir şey koymuş değilim. Nasıl koymuş değilsin? Evlenmek istiyormuşsun. Vakti gelince ben seni evlendiririm. Ama öyle şehir sürtükleriyle değil, sana denk olan biriyle evlendiririm. Babası çok nasihat etmişti. Alyoşa duruyor. Derin derin nefes alarak babasını dinliyordu. Babası söyleyeceklerini bitirdiği zaman Alyosha gülümseyerek ''Peki, söylediğiniz gibi olsun.'' dedi. ''Hah şöyle.'' Babası gidip de Ustinye ile baş başa kaldığı zaman Ustinyonlar onlar konuşurken kapının arkasından babayla oğlun konuştuklarını duymuştu. Dedi ki ''Bizim iş suya düştü. Duydun mu? Kızdı. Evlenmemize izin vermedi.'' Ustinye Acı gözyaşlarını beyaz önlüğüyle silerek sessizce ağlıyordu. Alyoşa dilini şaplattı. Dinlememek olur mu ya? İster istemez vazgeçmek gerek. Akşamüstü tüccarın karısı pancurları kapamaya çağırdığı zaman, "Nasıl? Babanın nasihatlerini tuttun mu? Budalalıkları aklından çıkardın mı?" diye sordu. "Çıkardım, çıkardım." diyerek güldü. Sonra oracıkta acı acı ağladı. Alyosha bir daha Ustinya'ya evlenmek için bir söz söylememiş, eskisi gibi yaşamaya devam etmişti. 4. Oruç zamanında tüccarın oğlu onu damdaki karları temizlemek için göndermişti. O dama çıkmış, bütün karları temizlemişti. Yalnız donmuş karları koparmaya çalışırken ayağa kaydı, elindeki kürekle beraber damdan aşağı yuvarlandı. Bahtsız delikanlı karların üstüne düşeceğine demir kapının saçağının üstüne düşmüştü. Bunu gören Ustinya ile ev sahibinin kızı yanına koşmuş, acıyarak sormuşlardı. ''Alyoşa, bir yerin incindi mi?'' ''Düştüm işte, ziyan yok.'' Kalkmak istedi ama kendinde kalkacak kuvvet bulamadı. Gülümsedi. Kaldırıp kapıcının odasına götürdüler. Hasta bakıcı geldi, baktı. Ona neresinin en çok ağrıdığını sordu. ''Her yerim ağrıyor, ziyanı yok, geçer.'' ''Yalnız beyefendi kızacak diye korkuyorum.'' Babama haber gönderseniz fena olmaz. Alyosha iki gün iki gece yattı. Üçüncü günü papaza haber gönderdiler. Ustinye Keder'le Ne o Alyosha? Ölecek misin yoksa? Diye sordu. Ya ne zannettin? Hep böyle yaşayacak değiliz ya. Günün birinde ölmek de var. Alyosha her zamanki gibi çabuk kısa konuştu. ''Beni düşündüğün için sana teşekkür ederim Ustin Yeciğim. Seninle evlenmemize izin vermedikleri pek iyi oldu. Evlenseydik şimdi senin halin ne olurdu? Bak, şimdi ne iyi, ne isabetli oldu?'' Papazla beraber yalnız elleriyle, kalbiyle dua ediyordu. Kalbindense şunlar geçiyordu. ''Şayet söz dinler, kimseyi incitmezsen bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da iyi olur.'' Çok az konuşuyordu. Devamlı su istiyor, durmadan bir şeye şaşıyordu. Şaştı, şaştı, gerildi, öldü. Son